Sanat Uzun, İlham Sonsuz Sanat Üzerine Psikolojik Sohbetler Hazırlayan ve sunanlar Şenol Ayla ve Timuçin Oral 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dan merhaba ben Şenol Ayla. Merhabalar Timuçin Aral karşınızda. Teknik masada da Ömer Şahin bize destek oluyor. Twitter hesabımız edsanat alt uzun. E, bugün de birkaç resmimiz var. Çokça resmimiz var. Artık <gülüyor> e, resimli ve fotoğraflı e, programlarda geçiyoruz. Onun için Twitter'dan onları eş zamanlı olarak paylaşacağız. Podcastımız da var biliyorsunuz. Açık Radyo.com.tr'nin ana sayfasında programlara girerek erişebiliyorsunuz. Geçen evet. hafta annesi ressam bir e, önemli kişide kalmıştık. Bülent Ecevit miydi? <gülüyor> ben de hayretle bakıyorum Bülent Ecevit ve Demans programına hoş geldiniz. <gülüyor> Evet. Bizim kendi, kendi selfimiz denmez tabii kendi kendini gibi oldu. Bizim selfimizle paylaşacak mıyız bir zaman? Paylaşacağız Selfiye evet. doğru gittiğimiz evet. bu yolda. Geçen hafta Celile Hanım'dan bahsediyorduk. Bahsediyorduk evet. Celile kısmından bahsettik tam evleniyordu. Celile Hikmet kısmından bahsedemedik. Evet. Bir otoportresini paylaşmıştık. Yeniden paylaşalım onu. Hı -hı. Kendi bir fotoğrafıyla beraber. Nazım Hikmet'in onun hakkında söylediklerine kadar e, bahsetmek istemiştik Celile Hanım e, Selanik'te doğduktan sonra resim çalışmaları yapmıştı anlattığımız kısmında Zonaro'dan da resim dersleri almıştı o dönemde çok da fazla kadın ressam yok şimdi e, şimdi var ama o dönemde o kadar da değil e, ısrarla resim yapmış ve bunları e, portreleri de çok fazla yapmış kendi portreleri de var Hikmet Bey'le evlendikten sonra Celile Hikmet adını alıyor ve çocukları doğuyor. İlki Nazım. Ama daha sonra geçimsizlik nedeniyle ayrılıyorlar Hikmet Bey'den. Bu sırada da şair Yahya Kemal ile tanışıyor ve büyük bir aşk yaşıyorlar. Ancak çok da istediği gibi gitmiyor Celile Hanım'ın evlenme arzusu içinde ama o gerçekleşmiyor zaman içinde. Ve ondan ayrılıyorlar Ayrıldıkları da kesinleşince Bırakıp Paris'e gidiyor Çelili Hanım İstanbul'u bırakıyor Ve orada kendini resme veriyor İstanbul'a döndükten sonra Karma sergilere katılıyor Kişisel sergiler açıyor çok resim yapıyor Döneminin en aktif Kadın ressamları arasında olduğu söyleniyor Kısa bir evlilikte yapıyor bir kaymakamla ama ilginç soyadı kanından sonra da Uğur aldım Soyadını almış Celil Han'a. Uğur aldım. Evet Uğur aldım. Hı hı. Soyadını almış kendisine. E, Atatürk'e e, Nazım Hikmet için adalet isteyen bir mektup yazıyor 1938'de. E, 1950'de de Galata Köprüsü üzerinde oğlunun serbest bırakılması için ee, bir eylem yapıyor ki bu o zamanlar için çok değişik bir şey pankartlı bu, bir eylem yapıyor bu, değişik. bu zamanlar için de çok değişik o zaman yaka paça götürmemişler mesela evet. o da değişik bu <gülüyor> zamanlar için ee, açlık grevinin e, oğlu o sırada açlık grevinde ve ona destek vermiş kendisi de açlık grevine başlıyor ee, son yıllarında da ne yazık ki gözlerini kaybediyor hmm, 1956'da da Ankara'da Yaşamını yitiriyor. Ee, yani 17-70 yaşını geçmiş. Ee, aşacak kadar yaşamış ama son yıllarda görememiş bir ressam için. Kötü bir şey tabii. Nazım Hikmet Bursa cezaevinden e, Adalet Cimcoz'a bir mektup yazmış ve şöyle demiş orada annesiyle ilgili. Bu paylaştığımız e, otoportresine de bakınca anlamlı geldi bana. <gülüyor> şöyle diyor. Sana annemi anlatayım. Anam gençliğinde güzel bir kadındı. Fakat ol diye söylemiyorum. Objektif olarak konuşuyorum. Anamın güzelliği sıcak değil, soğuk bir güzellikti. Hmm. Bunda belki gözlerinin birbirinden çok uzak olmalarının dahli vardır. Sonra anamın güzelliği 19. asır güzelliğidir. Zaten anamda 19. asır Fransız burjuva zevki hakimdir. Ressamlığı da öyledir. Evinin perdeleri ve bibloları da öyleydi. Yani güzelliğinde ve zevkinde düz ve soğuk hatların göze çarpmasına rağmen... Birazsa renk bakımından müthiş bir rokokoluk vardır. Düşün ki babam anamı anamla kabili kıyas olmayacak kadar en tüpüften kadınlarla aldattı. Bu kadınların bir kısmını tanıdım. Bunlar güzel değil fakat sıcaktılar. Hmm. Anam inanmasını bilen kadındır. Resme bir dindar gibi inanır. Sana bir şey söyleyeyim mi? Anamı o kadar gizliden gizliye severim ki. Ömrümde ilk defa yalnız sana ondan bahsediyorum. Annemle ahbap olursan. Hala boyalar içinde yani hem paleti hem yüzü gözü boyalı inanmış bedbat fakat dehşetli çalışkan ve her şeye rağmen yaşamak isteyen bir şeyler yaratmak için çırpınan ihtiyar nazik bir kadınla dost olursun diyor. Güzel yazmış bence annesiyle evet. ilgili. Ee, hoş bir ilişkileri varmış de. zaten. Evet Yahya Kemal'in onların evine gelip giderken... Çok da Nazım'ın çocuk olduğunu dönemlerde e, Yahya Kemal'de çok istemediğini ve onun cebine bu eve babam olarak giremeyeceksiniz diye not bıraktığını da e, anlatırlar. Ona da öyle bir e, set koymuş. E, Yahya Kemal'i aslında çok da sevmiyor bir yandan. Evet evet. E, Yahya Kemal de tabii onun e, inandığı ve e, uğruna savaştığı her şeye ters bir e, kişilik ve e, yapı. Sergiliyor bir yandan da. Evet. Sonrasında Celile Hanım Yahya Kemal'den de destek istiyor oğlu için ve o da reddediyor onu da. Üzünlü bir hayatı olmuş Celile Hanım'ın da. Evet ama yani çok kayda değer yaptıkları, oğlu için yaptıkları evet. da karşı çıkarak yaptıkları da her aşamada... Soy adını nasıl almış? onu da merak ettim ama şimdi sonra bakalım ona da gerçekten. Bu arada tabii 1923 ile 1960 arasında da epey dışa vurumcu otoportreleri olan Türk Sanatçılar serisi var. Epeyce yani Eşref Üren, İbrahim Safi, Zeki, Koca Memi, Hamit Görele, Fahran Nisaz Zahid ki onun çok güzel bir otoportreleri var bunu da paylaşalım. Hı hı. Ee, Şefik Bursalı, Ali Avni Çelebi Hali Asaf e, Zeki Faikizer Ziya Keseroğlu, Sabri Berkel Rahmi, Abidin Dino Feruh Paşa, Nuri Yem Mukaddes Saran, Adnan Turani ee, Belki bundan daha fazlası da e, var ee, işte Mehmet Güler Yüzü tabi ki sevgili Mehmet Güler Yüzü anlamak mümkün değil, Burhan Uygur Hüseyin Ertunç, Hüsnü Koldaş, Sabahattin Tuncer, Resul Aytemir, Necdet Sek, Sekpan, Alptam Erol Kılıç, Ahmet Umur Deniz, Mustafa Urasan, daha bizim bilemediğimiz herhalde pek çokları var. Aslında çok hoş da bir yüksek lisans tezi var. Ekin Kaka'nın yüksek lisans tezi. Onun kendi çalışmaları da var ve onun da hem büstlerini hem e, oto portrelerini görmek mümkün. O tezin içinde Gazi üniversitesinden hazırladı. E, yani aslında herhalde bu sanat tarihi ile ilgili kısmı bizi çok e, fazla ilgilendirmiyor ama buraya şuradan geldik biz en başından itibaren ayna aynalanma aynanın işlevi bunun empatideki rolü derken. E, ressamların kendilerini resmetmeleri ve e, oradan da yola çıkarak e, bunun e, önemi aslında e, niye önemi çünkü e, çünkü e, hani e, self portreler var otoportreler var ya da her neyse oradan da yola çıkarak e, selfie ile self portre aynı şey mi ...kısmına doğru... E, ...gidip... ...bakmak da gerekiyor bir yandan. E, Selfile, ile... ...otoportre aynı şey mi peki? E, aynı şey... E, ...aynı şey diyebiliriz. E, çünkü... Aslında e, tabii iş resimle devam ediyor hep otoportreleri öyle konuştuk ama fotografın icadı ile birlikte yüzyılın e, e, başında başka gelişmeler oluyor. Evet. Giderek insanlar evet başka kişilerin ya da işte nesnelerin fotoğraflarını çekiyorlar ama ilginç bir şekilde kendi fotoğraflarını da çekiyorlar. Hatta kendi fotoğraflarını çekerken de onların fotoğrafları çekiliyor. Bunu da Twitter'dan paylaşırız. Byron Company Photographers. Ee, Colonel Marson'un e, atölyesinin zamanında kendilerini fotoğraflarken bilinmeyen bir fotoğrafçı tarafından fotoğraflanmışlar. 1920. Bugün de, 1920 ya yani 1920'de selfie var mesela. Ee, ama o şeyi de görebiliyoruz, kendi çektikleri. Iı, Onu da görüyoruz. Midir? Hatta orada da yine şimdi olduğu gibi, hatta tabii o zaman e, bu paralak sataları hmm. biraz daha fazla olduğu için. E, kollar da gayet uzun ve biraz distorsiyone görünüyorlar kenarlarda. İlk selfiler de böyleydi zaten grup, çubuklar e, gelmeden önce. Bir grup adam ve iki, iki baştakiler e, fotoğraf makinesine uzanıp tutmuşlar. Ancak evet. ikisi birlikte tutabiliyorlar. tutabiliyorlar büyük bir makine çünkü, zaten. Evet. Ve geriye doğru da derin bir perspektifte bayağı distorsiyonla gözüküyor evet. fotoğraf değil mi? Şimdi böyle bakınca <gülüyor> aslında selfilerin de bir kendi tarihi var ve fotoğrafın başlangıcından itibaren aslında self portreler ve dolayısıyla selfiler de var. Bunlara selfie diyelim mi demeyelim mi tartışması çok fazla ama aslında diyebiliriz çünkü bunlar e ararsan sadece teknolojik olarak farklı selfiler. Hatta bunu da paylaşalım. Paul McCartney'in değil mi kendisinin hmm. aynadan çektiği örneğin selfisi de var ki bizim benim bizim demeyeyim selikatmeyim gençlik dönemlerimde de çocukluk dönemlerimde de işte o flexaret üstten bakılan 6-9'luk evet, makinelerle. Makine, evet, Evet. Aman aramızda 3-5 yaşın lafı o, mı olur Olsun olur olur. <gülüyor> Hazel Blat, benzeri o makinelerle e, ayna karşısında fotoğraflar çekerdik. Yani öyle bir şey de vardı. E, görçekler de vardı benim annemlerin zamanında. Hmm. Hala var aslında. E, kendini çektiğin, eğlence için çektiğin o zamanlarda... O, evet, o daha çok eğlence için. Dörtlü fotoğraf içindi. veren evet. e, görçekler vardı. Şimdi onlar e, pasaport fotoğrafı için <gülüyor> şeyinde de var, evet. Evet. Hatta e, ne? E, ne ne fotoğraf deniyor onlara? Panoramik. E, e, hayır biyometrik. Ha, biometrik metrik. panoramik değil <gülüyor> Diş hekimliğinde var panoramik grafiği. Evet. <gülüyor> Peki. Yani işte sonuçta e, selfie'lerin de bir kendi tarihi var ve e, o fotoğraflar e, daha foto aslında kendi kendilerinin fotoğraflarını çekmeden önce de ee, ...böyle karanlık bir biçimde e, bir Victorian e, fotoğraf e, tarzı da var. Böyle siyah-beyaz ve e, biraz böyle nasıl denir... ...korku filmlerinde hatırlatan hafif tekinsiz fotoğraflar da var. Bunlardan da belki biraz konuşmak e, yararlı olur. E, bunu şunun için söylüyorum. E, bu, bu bakışla birlikte... E, Roland Barthes e, kamera lucida'da e, e, fotoğrafın e, günlük hayatımıza girişiyle birlikte e, günlük hayatımızda yerini alışıyla birlikte aslında e, e, dinin dışında e, e, bir takım ritüellerin dışında bir anlamda gerçekten sembolik ölümü de e, hayatımıza soktuğunu e, söylüyor. Ee, iş, bu, bunu birazcık daha çeşitlendirerek sonra buraya yine geliriz ama e, biraz daha çeşitlendirerek Margaret Atwood aslında e, bu benim fotoğrafım e, isimli şiirinde e, 1939'da yazmış o şiiri buna da daha detaylarıyla geliriz ama son kısmı belki son e, dizesi ilginç son dizesinde e, yeterince uzun bakarsan e, gitgide beni de görebilirsin e, diyor e, ve e, aslında sen bakan kişi olarak e, aslında ortada bir fotoğraf da yok e, ama e, yeterince bakarsanla e, bir bakıma aslında bir e, metaforu da e, burada gündeme getiriyor. Bu şiire sonra dönelim yine. Ama evet. <gülüyor> buradan yola çıkıp... E, Tam bir çevirisini de yapıp, yapıp okuyalım. Belki daha yani. güzel olur. Buradan yola çıkarak şeye geri gelelim. E, Selfie ile e, self portrait aynı şey mi? Evet aslında e, tümüyle aynı şey. E, e, bu anlamda ve e, ortaya çıkışı e, bugün e, narsistik bir e, e, durum... İnsanların kendilerini çok beğenmeleri, afiş etmeleri, işte ekspoz etmeleri falan diye sunulan şeyin aslında e, aynanın ortaya çıkışı, sonra resimlerle, ressamların kendilerini yapmaları, sonra fotoğrafın gündeme gelişiyle birlikte aslında e, o andan itibaren başladığını ve selfie'nin bugün cep telefonlarıyla başlayan bir süreç değil, 150 yıl en azından fotoğraf diye bakacaksak her ilk bir tarihe olduğunu görüyoruz. Evet e, ama e, önce bir şey dinleyelim istersen bir müzik parçası dinleyelim ondan sonra devam, devam edelim. edelim. Bir oman vardı orada. <gülüyor> e, şimdi Fiona Apple'dan dinleyeceğiz Hat Knife. If I'm butter, if I'm butter, if I'm butter a hot knife he makes my heart a cinema skull screen show in the dancing bird of paradise if i'm butter if I'm butter if i'm butter than he's a hot knife he makes my heart a cinema skull screen showing the dancing bird of paradise he excites me must be like the genesis of rhythm i He's a heart of life, he makes my if heart a, a summer him on a show speech, a of so he's he's never a bitch I'm dancing bird in paradise. paradise He excites me Must be like the Genesis, of rhythm I get thirsty Whenever I'm with him If I'm a butter, if I'm a butter, butter. If I'm, I'm, I'm, I'm a butter, then he's a heart of He makes my heart a summer him on a show of a bitch I'm dancing bird in paradise If I'm a butter, He's a, a, a hot He's a I'm a hot knife. I'm a hot knife. I'm a hot knife. He's a pat of butter. If I get a chance, I'm gonna show him that he's never gonna need another. Never need another. I'm would a hot can? knife. I'm would a you hot, hot knife. You I'm a hot knife. He's so a pat butter. If would I get a chance, I'm gonna show him that he's never gonna. I'm I'm a butler makes my heart beat faster. If I get a chance, I'm gonna show him the butler, and he's a bartender. He makes my heart beat faster. If I get in some some to to if I'm I'm a chance, I'm gonna show him the butler, and he's a bartender. He makes my heart beat faster. If I get a chance, I'm gonna show him the butler, not the 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuzu dinliyorsunuz. Otoportreden daha doğrusu aynadan girdiğimiz yolda otoportrelerden geçip şimdi selfie'ye geldik. Ee, başından beri selfie'ye gelmeye çalışıyorduk aslında. Ee, bu parçada Fiona Apple'ın Hat Knife'ını dinledik. Çok e, tek bir vurmalı çalgıyla başlayıp bir sürü katmanlarla çok ses eklendi üst üste. Demin dediğim aman var şeyi şuydu. Eskiden otoportre ile şimdiki selfie aslında aynı şey baktığında kendi resmini istediğin gibi ortaya koyuyorsun, suretini. Fakat belirgin bir fark var tabii. Otoportrede çok kısıtlı insanın erişimi vardı. Kendi portresini yaptırmaya, ressamlar kendilerini yapıyorlardı ama portreler de çok kısıtlı erişimdeydi. Ressam dışında kimse otoportre yapamıyordu. Şimdi artık çok kolay hepimizin erişimi var. E, gören insan sayısı da... ...otoportreleri ne kadar azsa şimdi o kadar... ...tam tersi o kadar fazla... ...milyonlarca insanla hmm. paylaşıyoruz... ...aradaki fark belki sosyal medya mı acaba? Ee, biraz öyle yani... ...ama bir, bir, buna mesela karşı çıkanlar var... Ee, ...şey diyenler var... ...bugün Kim Kardashian neyse... ...geçmişte de Frida Kahlo oydu falan diye... Yok artık... <gülüyor> <gülüyor> ...kesinlikle Kendini öyle. ...kendini resmetmek <gülüyor> açısından... ...şimdi burada aslında bir şey var... Hmm, e, selfilerle self portreler arasında da otoportre arasındaki Belki en e, önemli Benzerlik e, insanın kendi e, e, Görüntüsü imajı üzerinde Bir kontrol sağlaması Meselesi yani Ressam da kendini e, resmediyor Ve bunun üzerinde bir kontrol sağlıyor Fotoğrafını çeken de aynadan çeksin Veya eliyle çeksin bunu sağlıyor Ve bu aslında e, Başka bir şeye de bizi getiriyor bir başkasının çektiği fotoğrafa razı olmamak ve onu kendimiz yapmak istemek evet. istememiz Önemli daha doğrusu bir fark evet, burada daha çok narsistik bir şeyden çok obsesif yani kontrol etmeye ve o kontrolü başkasına vermemeye yönelik bir gayretin izi olduğu da belki görülebilir ama şey onun dışında istiyorum. nasıl görünmek istediğini e, deneyip doğrusunu bulmak da var mı hani beni e, senin o anda gördüğün gibi görmek istemiyorum. Kendimi göstermek istediğim gibi göstermek istiyorum. Uğraşıyorum selfie'de. Doğru. Ama işte selfie de değil o, self portrede. Çünkü self ya da otoportrede... portrede bunlar yapılırken... ...bu kontrol ve... Görmek, ...görünmek istediğim gibi kendimi göstermek istiyorum... ...en uygun açıyı... ...işte rengi şunu bunu yakalamaya çalışıyorum... ...ya da ben bunu böyle anlatacağım kısmı... ...uzun bir hazırlık üzerinde çalışma... ...bir beceriklilik evet, gerektiriyor. Ve bir karanlık oda çalışması... ...karanlık odanın hı. ardından bunların ortaya çıkışı... ...gerekirse karanlık odada yapılacak... ...bir takım manipülasyonlar... ...ve sonra fotoğrafın ortaya çıkışı var... Halbuki selfilerde bu yaklaşık üç saniye içinde e, kaç sayıda takipçim varsa o kadar sayıda takipçine bir anda yayılabilen bir şey haline geliveriyor. Yani hiç hı hı. burada temel amaç görünmek, kendini göstermek, nerede olduğunu vurgulamak falan gibi bir şey olmaya başlıyor. Otoportrenin ya da selfportrenin portrenin e, bir sanatsal anlamda hazırlanışından çok farklı. Dolayısıyla en önemli fark burada bir tanesinin fast food ...hazır yemek ya da işte neyse karın doyurulacak çöplenme evet. biçimiyken birinin hakikaten... ...sofistike bir yemek evet, gibi. gayet iyi bir Olmaz. yemek oluşu gibi gerçekten öyle de düşünmek mümkün. Bunun üzerine hakikaten çokça da konuşuluyor. Çok fazla selfie örnekleri var. Bunları yine getirir konuşuruz. Hani ne bileyim işte... Oscar töreninde çekilen bir şeyden selfie'den bir devlet başkanının selfie'sine örneğin kendisinin. Astronot işte selfie'leri hepsi çok ilginç şeyler var. Pilotlar tırnaklı. değil mi? Yani denizaltı <gülüyor> selfie'leri. Onlar ayrıca ee, uzun konuşmamışlar. Evet, lazım. belki öyle de konuşmak e, uygun olacak. Şu demin e, dediğin şey aklıma getirdi. John Berger'in Sanatla Direniş. John Berger'in adı geçmeyen programımız <gülüyor> olmasın <olmayacak>. hevesindeyim bu <gülüyor> dönem. <gülüyor> Ama öyle denk geliyor. Sanatla Direniş kitabında şöyle bir şey demişti. Bu akşam radyo istasyonuna gelirken bir fotoğrafçının yanından geçtim. Vitrine bir duyuru koymuşlardı. Gerçekten size benzeyen kimlik fotoğrafları. 10 dakikada hazır. Benzerlikten, suretten bahsetmek, mevcudiyetten bahsetmenin bir başka yoludur. Fotoğraflarda benzerlik rastlantısaldır. Sadece tercih ettiğiniz sureti seçme meselesidir. Yağlı boya ya da kara bir portrede ise suret, yani benzerlik, temeldir. O yoksa bir yokluk, koskoca bir yokluk vardır. Diyor John Burdur. Baycada. <gülüyor> Güzel bir yerden bakmış değil mi? Evet. <gülüyor> yani ama işte burada benzerlik benzemek, o benzemeyi kontrol etmek, nasıl göründüğünü ifade etme çabası ya da en iyi ifade edeceğini düşünme gayreti gibi şeyler daha e, krallardan başlayarak günümüzün e, şey ne kadar sıradan bizlere kadar gelen bir yaygın şey, kullanım biçimini anlatıyor. Evet. Ee, <gülüyor> o zaman haftaya devam edeceğiz. Yeni girebildik selfie'ye. Evet. Selfie gerçekten e, bir yandan narsistik bir varoluş tarzı mı? Yoksa günümüzün, e, günlük hayatının bir, basitçe bir ifadesi ve e, Metaforik bir anlatım hastalık ama Hastalık boyutuna kadar giden var e, Selfie diye de tanımlanan a, şeyler a, var Onlar işte, var mı yok mu diye de sormak istiyorum <gülüyor> Her şeyi hastalık Diye nisalemek de çok yaygın Neyse bakın <gülüyor> onları da bakalım Peki. Sen değil dersen değildir Rahatlıkla selfie, oh, selfie çekebiliriz o zaman Ortalığı <gülüyor> <gülüyor> Ve de selfie çekeceğiz Onu da unutmayalım, evet, unutmayalım. <gülüyor> Peki o zaman bugünlük de sizlere hoşçakalın Diyoruz haftaya görüşmek üzere Hoşçakalın